Günaydın. Günün ilk haberi Diyarbakır'dan. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Dicle Vadisi'ni yapı rezerv alanı olarak ilan etmesiyle beraber, tarihi Hevsel Bahçeleri 3 yıl önce imara açıldı. İmar projesiyle beraber tahribata uğrayan Hevsel, hidroelektrik santral projesinin hayata geçmesiyle tamamen yok olabilir. Dicle Vadisi'ndeki HES'lerden biri Tepe köyü civarında, Diğeri Bismil. Üçüncüsü ise yeni ulaşım açılan Bağıvar Köprüsü civarında yapılacak. Bağıvar Köprüsü civarında yapılacak olan HES'in biriktirdiği suların tarihi 10 gözlü köprüye kadar şişmesi bekleniyor. Buna tepki gösteren vatandaşlar Dicle nehrine herhangi bir müdahalenin yapılmasını istemiyor. Konuyla ilgili kampanya başlatan Mehmet Ali Yalçın, ''Hevsel bahçeleri katliamı ekolojik bir yıkıma neden olacak. Hevsel projeleriyle ile Nehri yok olacak.'' diyerek sıkıntısını dile getiriyor. Muhatabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan kampanyasında Mehmet Ali diyor ki, ''Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla yapı rezerv alanı ilan edilen 8 bin yıllık hevsel bahçeleri kentin akciğiridir.'' Ancak UNESCO miras listesi için uzun süredir çalışmalar sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 23 Ağustos'ta Silvan Köprüsü ile Diyarbakır'ın tarihi 10 gözlü köprü arasındaki Dicle Vadisi'ni yapı rezerv alanı olarak ilan etmesi herkese şaşırttı. Üstelik Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de Dicle Nehri üstüne 3 hidroelektrik santral yapılacağını açıkladı. Bu santrallerden Dicle 2'nin Hevsel bahçelerinde tahribada yol açacağı söyleniyor. Diyarbakır'ın güneybatısında Dicle Vadisi içinde yer alan 700 hektarlık hevser bahçeleri, Diyarbakır'ın yeşil alanıyla hem akciğeri hem besin kaynağı hem de simgesi. Dicle Nehri'nin debisinin azalmasıyla oluşan delta zamanla verimli bahçe ve bostanlara dönüşmüş. 1960'lı yıllarda adına Hoser denen bu ağaçlıklı alan süreç nedeniyle hevser olarak anılmaya başlanmış. Nehir kıyılarındaki bahçelerde güvercin gübresinden yararlanılarak, Ünlü Diyarbakır karpuzları yetiştirilmiş. Uzun yıllar şehrin sebze ve meyve ihtiyacı buradan karşılanmış. Hala da bu ihtiyacın önemli bir kısmı buradan karşılanıyor. Ayrıca Hevser bahçelerinde yüzden fazla kuş çeşidinin yanı sıra kirpi, tilki, sansar, susamuru, domuz ve sincap gibi hayvan türleri de yaşıyor. Uzun bir süredir kentimizi, yarınlarımız olan çocuklarımızı yakından ilgilendiren, Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin UNESCO adaylığı konusu hükümet cephesinden gelen açıklamalarla ciddi endişelere yol açmıştır. Diyarbakır Surları'nın ve Hevsel Bahçeleri'nin UNESCO adaylığı serüvenini 2011 yılından beri yakından takip etmekteyiz. Ancak son dönemlerde birçok gazete haberinde Diyarbakır'a bir lütufmuş gibi sunulan Hevsel Bahçeleri'nin yapı rezerv alanı olarak belirlenmesiyle ilgili haberlerini ise büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Hevsar Bahçeleri Diyarbakır kentinin kurulduğu günden beri yani milattan önce 6000 yıllarından itibaren Dicle Nehri'nin kıyısında kale ve Dicle Nehri arasında alandaki bereketli alüvyonların yığdığı topraklarda yer almakta ve kentin besin kaynağı olan çok önemli bir yeşil kuşağı kapsamaktadır. Binlerce yıldır Diyarbakır kentinin besin deposu durumunda olan bu alan Diyarbakır surlarının UNESCO adayıyla Önemi bir kez daha anlaşılmış belgelenmiştir. Bu bakımdan Diyarbakır surları UNESCO dosyasına hevsel bahçeleri de eklenmiştir. Bu kadar zahmetli çalışmalar sonrasında ortaya çıkan bu emeğin bir şekilde meyve vermesi beklenirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın hemen yanı başında Dicle Üniversitesi ile kent merkezi arasında kalan ve ağırlığını Dicle Nehri Vadisi'ne oluşturduğu Evsel Bahçeleri'nin içine alan bu alanın yapılaşmaya açılmasının planlanması kentin can damarı olan bu yeşil havzayı tamamen ortadan kaldırmış olacak. Diyen Mehmet Ali şu soruların sorulması gerektiğini düşünüyor. Diyarbakır'ın Evsel Bahçeleri gibi önemli bir tarımsal alanda yapı rezerv alanına ihtiyaç var mı? Diyarbakır'la ilgili bu karar alınırken kentin hangi bileşenlerinden bilgi ya da görüş alındı? Tamamına yakın alivyon dolgu olan bu alanın deprem zemin etüdü yapıldı mı? Bu yapılaşmaya başlanırsa yaşam alanları değişecek yüzlerce canlının nereye gideceği ve yeni yaşam alanları bulma konusunda herhangi bir araştırma yapıldı mı? Bu alanın yapılaşmaya açılması Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçelerinin UNESCO'ya adaylık sürecini nasıl etkileyecek? Nehir yatağına hangi zihniyetle ev yapılacak? Bu soruları uzatarak devam ettirebiliriz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu sorulara verebileceği cevapları merakla bekliyoruz. Kentimize herhangi bir yarar sağlamayacağı apaçık ortada olan bu proje... Baştan ölü doğmuş ve Diyarbakırlılar için yok hükmündedir. Diyarbakır kenti için herhangi bir kazanımı olmayan bu projenin raflara kaldırılmasını hatta bir daha konusu açılmamak üzere kapatılmasını Diyarbakırlıların takip edeceğinin en önemli konulardan biri olacaktır. Bu nedenle bakanlığın bu kıyma son vermesini, doğamızı özgür bırakmasını istiyoruz. Tüm insanlığın bu kampanyaya sahip çıkmasını bekliyoruz diyor Mehmet Ali. Konu ile ilgili bir diğer kampanya ise Şevin Söğüt tarafından başlatılmış. Muhatabı yine Çevre ve Şehircilik Bakanı kampanyasında Şevin diyor ki Hevsel bahçelerini imara açmak cinayettir. Vazgeçin. Sözleriyle talebini dile getirmiş net bir biçimde. Şevin diyor ki havamıza, suyumuza, toprağımıza, kültürümüze sahip çıkmak üzere bu tür karar ve uygulamaların karşısında kararlılıkla mücadele edeceğimizi, hukuksal zeminde kentimizin ve halkımızın hakkını sonuna kadar arayacağımızı kamuoyumuza, halkımıza karar alıcıların dikkatini sunuyor. Hükümeti bu tür uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyor. Bütün halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz diyor. Hevsel Bahçeleri'nin korunması için kendisi. Ve Diyarbakır'dan sonra İzmir'den bir haberle programımızı Sona erdiriyoruz. Kampanya İzmir Belediyesi'ne yönelik başlatılmış. Başlatan Emir Erkaya İzmir'de gece yarısından sonra otobüs ve vapur seferlerinin düzenlenmesini talep ediyor. Kendisi Emir demiş ki İzmir'de gece yarısından sonra merkeze gitmek veya merkezden evimize ekonomik bir şekilde dönmek neredeyse imkansız. İnsanlar arabaları yoksa taksi kullanmak zorunda. Taksi de pahalı ve caydırıcı. Bu İzmir gibi kalabalık gelişmekte olan bir şehir için büyük bir eksik. Gece yarısından sonra şehir merkezine ve merkezden sonra Karşıyaka, Bornava, Alsancak gibi istikametlere sabaha kadar otobüs seferleri konmalı. Karşıyakadan, Konak, Alsancak, Üçkuyular istikametlerine gidiş ve gelişlerde bir saatten sonra neredeyse imkansız, çağdaş bir kentin önceliği ulaşımdır. Bu konuda bilhassa gençler, öğrenciler, çok şikayetçi, sosyal medyanın gücüyle şehrimiz İzmir'i daha çağdaş, daha yaşanabilir bir hale getirebiliriz, diyor Emir Benzer kampanyaların Ankara'da, İstanbul'da olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Anlaşılan toplu taşıma ve kentler için çok büyük darboğazlardan bir tanesi saat 12'den gece yarısından sonra ulaşımın kent dışındaki diğer alanlara yeterince olmaması hatta hiç olmaması. Change.org'da değişim kampanyaları sürüyor. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak değişimin bir parçası olabilirsiniz. Esenlikler dileriz.